Temelkan TV ekranlarında yepyeni bir programla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Jenerikte de gördüğünüz üzere kalbe düşünce programımızın ismi. Düşünmek aklın işi gibi düşünülür ama iş tefakkuh etmek kıvamına gelecekse akıldan ziyade kalbin işidir. Gerçi akılla kalbi de mutasavvıflar pek birbirinden ayırmamış çünkü kalbin aklı diye bir şeyin varlığından da bahsetmişler. Bu programda kalbe düşenleri konuşacağız. Bazen dert düşer insanın kalbine, bazen bir safa, bazen aşk düşer, sürekli muhabbet. Bazen ecdat düşüverir gönlüne. İşte o hafta konuğumuz kimse ve kalbimize düşen neyse sizinle onu paylaşacağız kalbe düşüncede. 4 konuğumuz olacak. Her hafta birisiyle muhabbet edeceğiz. Doçent Doktor Emin Işık Bey hocam. Profesör Doktor Saadettin Ökten Bey hocam, Ömer Turul İnançer Bey hocam ve Ahmet Taş Getiren hocam, her hafta birisi bu güzel programın konuğu olacaklar ve ilk kalbe düşünce de kendilerini ağırlamaktan mutlu olduğumuz, şeref duyduğumuz isim, doçent doktor Emin Işık hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili hocam, hani kalbe düşen bir dolu şey var ama özellikle son dönemde, yani son dönemdeyi şöyle belki toparlayabiliriz. Osmanlı'nın kuruluşunun işte, e, yıl dönümlerinden sonra Bunların anılmasından sonra Çok fazla gündeme gelmeye başladı Ecdat nasıldı Nasıl yaşadı Biz niye bu kadar uzak duruyoruz Bunlar hep konuşuldu Bilen de konuştu bilmeyen de konuştu Peşinden e, yaşadığımız çağın gereği Diziler çekilmeye başlandı Filmler yapıldı romanlar yazıldı Ama bu anlatılanlar Çok da bizim bildiğimiz Bizim tanıdığımız ecdattan bize haber vermiyor gibi sanki Ejdat kalbe düşünce neler söylemek istersiniz? Ejdat kalbe düşünce insanın öbür kalbinin öbür köşesine de hasret düşüyor. Özlem düşüyor. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Yani milat yıllarından 1950 senesine kadar olan hı hı. nedir bu? Yani 1400, 1950 sene yapıyor? Evet. Yani 19 buçuk asır bir Aha. zaman ki gelişmelerin tamamı 1950'den günümüze kadar olandan daha azdır. Aha. Yani biz ilk defa işte 1945'lerde, 40'lerde radyoyu tanıdık. Ben kendi çocukluğumdan bahsediyorum. Köyde şeyle kolla çevrilen gramofon vardı. Hı hı. medeniyet aracı olarak, yenilik olarak. Ve biz gaz lambalarıyla yaşıyorduk. Sonra lüküs lambası diye bir şey geldi. O pompalı şeyler hı hı. geldi. Arkasından gaz ocağı geldi. Ama nasıl sevinilmiştir ama, değil mi hocam? Ama, o lüks geldiğinde <gülüyor> evet, Allah Allah. Bunlar bizim hayatımızı fazla değiştirmedi. Yine bütün işler el gücüyle, emekle yapılıyordu. Hı hı. Yol yürünerek gidiliyordu. Mesela bizim köyümüz Antakya'ya işte bir ...demek 12-13 kilometre falan... Şeyden, ...şoseden gidersin. Hı hı. Yani yavaş yürüyüşle... ...üç saatte gidilir. Biraz hızlı yürürsen... ...iki saatte gidersin. Hı hı. Fakat köyden... Işte hayvanlarla yük taşınırdı. Yani atlarla, katırlarla... ...işte merkeplerle. Ve yaya gidilip gelinirdi. O köy onları bizim daha arkamızda olan köylerin o köy yolları cıvıl cıvıldı. Sabahleyin işte saat güneş doğuncaya kadar gidiş. Hmm. Öğleden sonra erken biter çünkü adam 3-4 saat yol gidecek ki akşama evine varsın. Hmm. Yani en geç 2'de biterdi. Yaz günlerinden bahsediyorum. İşte 6-7 gibi de herkes evinde olurdu. <gülüyor> Böyle bir Hayat köyle şehir hayatı arasında da büyük bir fark yoktu. İşte köye gittiğin zaman horoz sesleriyle uyanırsın. Şehre geldiğin zaman kumru sesleriyle uyursun veya uyanırsın. Kuş sesleri yani. İki yerde de kuş sesi vardı. O köyler de değişti, o şehirler de değişti. Artık şehirler büyüdü. Bu bizim hayatımızın sadece şeyini değiştirmedi. Yani... Bu teknoloji dediğimiz şey hı hı. yaşayış şeklimizi de değiştirdi. Mesela en geç uyuyan saat yani şimdiki hesaba göre söylersek dokuzda uyuyordu. Yani beşte güneş batıyorsa hı. dört dediğin zaman hatta eski hesaba göre işte on iki de, akşam bir ile başlar on iki de biter. Saat dört yorganı ört derler yani <gülüyor> yatağa gir yorganı ört yorganın üstüne çek. Hı hı. E şimdi artık saat 9'da yemek yeniyor, akşam yemeği yeniyor. Yani günlük yaşayışımız, hayatımız da değişti. Yani şunu saat 1'e 2'ye kadar televizyon seyreden insan yaz gecesi sabah namazına kalkamaz. Halbuki sabah namazı çok geç bir kalkıştır bizim o hayatta. Yani saat 9'da yatan insan... Gece saat 3'te 4'te Hı -hı. uyanmış olabilir. Çünkü 6-7 saat uyumuş oluyor. Hatta uyandıktan sonra da bir daha uyumaz. Ha yani uyumaz. Bu, bunlardan şunu anlıyorum. Yani 1950'ye <gülüyor> kadar olan değişim 50'den sonraki değişimin yanında çok daha az. Çok Peki az. Peki bu değişim mesela. Yani hatta onda biri. Evet. Onda biri. Bu değişim hocam Osmanlı Hı -hı. diyecek olacak. Bizim Osmanlı'ya olan algımıza ne gibi etki etti? İşte, Orada ne değişti? Şimdi bir şeyle tanışabilmek için. Bizim hayat tarzımız birbirine benzemeli. Hayat tarzımız birbirine benzediği zaman düşünce yapımız da birbirine benziyor. O zaman birbirimizi anlamamız, yaşarken kabullenmemiz daha kolay oluyor. Çünkü Osmanlı bizim Osmanlı'nın hayatı bize çok yabancı şimdi. Radyosu yok, televizyonu yok, uçakla gitmiyor adamlar, deve sırtında gidiyorlar şimdi. Zaten onları getirip şimdi bizi göstersen onlara ne olmuş bu çocuklara? Bunlar çıldırmışlar falan diye bahsederler. Mesela gelirken gördük yollarda trafik. Işte, ta şeyden Gişelerden daha beriden. Gişelere kadar. Gişelerden ta bilmem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar. Hı hı. 30 kilometre yol kapalı. Tıkalı yani. Şimdi bu adamlar diyor, bunlar deli. Delirmişler bunlar. Bu çılgınlık bu hayata nasıl dayanıyorlar. Ha ne yaparlardı? Uzun kış gecelerinde zaten yatsı 7'de biter. 9'a kadar daha 2 saat var. 2 saatte ne konuşulur? Askerlik hatıraları anlatılır eğer askerlik varsa. Haç hatıraları anlatılır. Büyük bizim babalarımızın daha büyükleri, amca dede dediklerimiz. Onlar da birinci dünya seferberlikte yaşadıkları hayatları anlatırlardı. İşte komutanlarından bahsederler, yaşadıkları hayattan bahsederler. Ve bize çok garip çok cazip gelirdi onların anlattıkları. Ne güzel yaşamışlardı. Hele bir de hacca gitmiş gelmişse haç hatıraları anlatılır. Oo, bizim için bitmez tükenmez şeylerdi. Masal anlatılırdı. O masalın anlatılması size söyleyeyim çok enteresan bir şeydir. Çocukların dil öğrenmesi, anlatım öğrenmesi, hayal gücünün gelişmesi bakımından son derece faydalıdır. Sihirli annelerle bilmem uçan ablalarla filan biliyor şimdi Uçan ablalar var altın at var işte devler var keloğlanlar var ha. padişah şehzadeler var işte bir padişahın üç çocuğu varmış büyük gitmiş gelmemiş küçüğü falan Hocam peki hani. Şimdi bunları anlattığın zaman o dev dediğin zaman mağara dediğin zaman o çocuğun hayal gücü gelişiyor ve ben bayılırdım mesela bir Mehmet Ali amca vardı o kadar güzel anlatırdı ki ben isterdim her akşam onlara misafirliğe gidelim çay falan yoktu çay bile içilmezdi pek nadir hastalara ıhlamur verilirdi ama ne yenir kuru yemiş ikram edilirdi mesela işte badem fındık fıstık fındık da yoktu bize daha çok ceviz incir kuru incir kuru üzüm vesaire böyle işte yemekten sonra böyle bir Ağız tatlanması incir gelir. Eğer daha zengin evlerinde işte şey olur, samsa şey olur, pestil vesaire olur. Evet. Böylece masallarla, hikayelerle yani bizzat insanla, birebir insanla. Şimdi biz o birebir ilişkiyi karı koca evde bile unuttuk. Kendi öz çocuklarımızla unuttuk. O gidiyor bilgisayarın başına geçiyor, öteki televizyonun karşısına oturuyor. Ya bir şey söyleyeceğiz, yarın için ne yemek yapacaksın dediği zaman ben diyorum gidiyorum, şimdi sen bana telefonla söyle diyorum hanıma. Evet. Yani hanımla bile evin işlerini, günlük işleri ancak telefon dolayısıyla, yani bir illaki ya aramıza telefon girecek, cep telefonu yahut televizyon girecek, yahut bilgisayar girecek. Biz o sıcak insani ilişkileri kaybettik. Bir defa bunu kaybettik. Ve insanlar şehirler büyüdükçe, medeniyet geliştikçe insanlar daha çok yalnızlaşıyor. Hı hı. Bu, bu medeniyet insanları yalnızlığa terk etmiştir. Yalnızlığa dayanabilmek için çok derin bir kültür ve yüksek bir eğitim görmüş olması lazım. insanın ki kendi kendine kaldığı zaman düşünebilsin. Mesela Pascal 7 sene şeyde kaldı, manastırda kaldı hiç kimseyle görüşmeden. Ama o hayata dayanabilmek için Pascal olmak lazım. Yani bir de, derin bir bilgi birikimi, çok zengin bir ruh hali ya olacak. Öyle, ki... öyle düşüneceksin ki ha. düşüncelerin asırlar sonra yine Ama şimdi okunacak. siz zaten bir şey bilmeyen adamı... ...kendi başına terk ettiğiniz zaman Hı. ne oluyor? Bir takım fenayetiyatlara terk edilmiş oluyor. Ve sahipsiz hissediyor kendini. Hı. Abi yok, kardeş yok. Mesela bizim... Büyük annemlere bayramlarda gittiğimiz zaman dört tane sofra kurulurdu böyle büyük şeyler sinirler, sofra sinirleri vardı böyle aşağı yukarı çapı bir buçuk metredir yani duvara dayanırdı zaten onlar hı hı. her birinin başında on on beş kişi yemek yedi 40 kişi 50 kişi bayramlarda çünkü torunlar akrabalar yiyenler bir ye şeyler e damatlar gelinler hepsi bir arada. ...olduğu zaman dört tane sofra... ...birisi büyük erkekler için... ...birisi büyük ablalar, hanımlar için... ...birisi çocuklar için... ...birisi gençler için... ...bir hayli de insan ortada sofrada hizmet ederdi... ...yani yemek getirir, su verir vesaire falan... Böyle bir hayat. Şimdi öyle bir zenginliğin arasında bir yerden halan bir şey söylüyor, sana bir şey öğretiyor. Deden bir şey öğretiyor. Büyükannen bir şey masal öğretiyor. Vel asri kulhu ve Allahu ve sair'e Fatiha'yı falan hocayı evde öğreniyorsun zaten bunları. Kalkınıyor, Hı. namaz kılınıyor evde. Evler bir kül canlı bir kültür merkezi idi. Her şeyi biliyorsun, her şeyi görüyorsun. Peki hocam hani şunu merak ederim. 1940'larda bu böyleyse 1400'lerde 1500'lerde nasıl aynı, aynı aynı çok değil. Hani ecdat kalbe düşünce deyince siz ha. şöyle bir hatıralara ha. doğru daldınız. O hatıralara gençlik daldım yılları ama babam burayı da bilmeden benim, de oraya bilinmiyor babamın zaten. Babamın çocukluğu da benim gibiydi. O da yine halalarının amcalarının arasında. Dedemin çocukluğu da benimkine benziyordu. Yani o bakımdan yani 50'den sonrası. Bir kırılma yaşandı. Kırılma yaşandı yani aşka kesin aşka. olarak. Yani en, en fazla 2. Dünya Savaşı. Hocam o yıllarda da böyle Osmanlı yani bunu şunun için soruyorum özellikle. Yani, yani, hani şimdi, mazisi böyle bir şöhanizm derdiyle söylüyor değilim ama mazisi bizim kadar şanlı olan hakikaten çok az millet vardır. Ama mazisiyle de bizim kadar kavgalı, bizim kadar tanımayan, bizim kadar utanan sanki başka bir millet daha yok. O utanma değil. Ben iftihar ediyorum yine evet. şanlı dedelerimiz, atalarımız. Yahya Kemal'e soruyorlar işte diyorlar efendim biz Viyana'ya nasıl gittik? Yahya evet. Kemal'da diyor ki mesnevi okuyarak ve pilav yiyerek, bulgur pilavı yiyerek gittik diyor. Evet. Yani iki önemli şey. Ve kendi kendine yeten bir kültür ben onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Mesela köy düğünü olur. Düğünü köylü kendisi yapar. Hı hı. Bir iki, bir iki tane darbukatın gırdatan adam vardır. Bir iki tane güzel sesli insan vardır. Şarkı, türkü bilirler. İşte ben daha küçük çocuktum. Beni götürürlerdi düğünlere. Ben de düğünlerden sığıkılırdım. Ben sohbet, hikaye, masal isterdim. Yani hep dinleyeyim, ha. Bilgi edineyim. Ama ben orada ben söylerdim türküyü, şarkıyı ne biliyorsam. Oradan hemen kaçar giderdik. Kurtulmak. Başka arkadaşlarla oyuna veya sohbete dalardım. Oyun dediğinde işte bir takım basit oyunlar işte, yüzük oyunları, ceviz oyunları falan gelir. Öylece bu kendi kendine yeten bir kültürü biz kaybettik şimdi. Yani köylü düğününü kendisi yapar, bayramını kendisi yapar ve ne, nerede ne yapacağını bilir. Mesela düğün yemeği nedir, bayram yemeği nedir, nasıl yapılır, kurban nasıl kesilir, hayvanlardan nasıl e, süt sağılır, yoğurt, peynir, çökelek nasıl yapılır hepsini biz görerek, içinde yaşayarak. Bu hayatın kendisi. Ve e, merkez camidir tabii. Hı. Köylerde camidir. Şehirlerde bunun yanında bir tekke vardır. Medrese vardır şehirde. ...medrese din öğretir, ilim öğretir. Tergah, tekke dediğimiz şey... ...sanat öğretir. Yani müzik öğretir, orada... ...ebru öğretir, işte tespihçilik vardır... ...el sanatlarıyla ilgili... Aşkı öğretir. Evet, bir hayli güzel şeyler vardır orada. E, hat öğretir. Hı hı. orada. Orası da bir konservatuvar gibi... ...bir akademi gibi, bir sanat akademisi... ...güzel sanatlar akademisi gibi çalışır. Basit bir hayat ama... Çok zevkli, çok içten, çok samimi, çok insan ilişkileri birebir. Çünkü telefon yok herhalde. Yani. yani bir dostunu görmek için, konuşmak için illaki yanına gideceksin. Mevzu iyi bir yere geldi aslında. Dedik ki mazi kalbe düşünce, durum ne olur? Sevgili hocam bin yıllık bir medeniyetin belki de o son e, bakiye kısmındaki kendi kendine yetişten bahsetti. Değil o kadar eskilere gitmeye gerek yok. Fetih yıl dönümlerine gitmeye gerek yok. İstanbul'un fethine, Osmanlı'nın kuruluşuna, Selçuklu'ya. Bütün bunların en son kırılmayı yaşayacağı zaman 1950'lere kadar kalanı bile kendi kendine yeten bir kültürü ifade ediyor dedi. İşte bu kendi kendine yeten kültür ne demek ve o nereden doğdu? Biraz daha gerilere giderek ikinci bölümde Emin Işık Bey hocamla onları konuşacağız. Kalbe düşünce de Osmanlı'yı konuşarak devam edeceğiz. Bu bölüme şöyle çayın şekerini bir kenara bıraktım çünkü çayı şekersiz içiyorum. Ecdat bin yıllık bir medeniyet. Hani İslam medeniyetinin Osmanlı yorumu diye bir gerçeklikten bahsetmek mümkün. Sanki şekersizken de tatlı olan, şekersizken tadı alınan çay gibi kendi kendine yeten bir kültürden bahsettik ilk dönemde. Osmanlı hatta biraz daha geriye gidersek Selçuklu bu muhabbeti, bu kendi kendine yetişi, bu güzelliği, bu derdi neyin üzerine bina etmiş hocam? Bu nereden doğmuş? Efendim bir defa kök zaten var. Yani şimdi Oğuz Han'dan beri gelen bir kültür var. Hı hı. Şimdi biz zannediyoruz ki zina sadece Müslümanlık haramdır. Bir şey Rum tarihçi yani Bizans tarihçisi diyor ki. Gitmiş o taraflara. Evet. Türkler arasında diyor, zina olaylarına binde bir ender rastlanır diyor. Çünkü zinanın cezası ölümdür diyor. Hı -hı. Ve bunlar birbirlerinden kaçmazlar diyor. Aynı sürüde kadın erkek çobanlık yaparlar. Hı -hı. Fakat buna rağmen zina hemen hemen hiç yoktur diyor. Hı -hı. Diğer milletlerde çok yaygındır. İşte Yunan'da, Hindistan'da... ...vesaire Avrupa'da o zaman... Hmm. ...şimdi bir defa aile yapısı... ...çok sağlam onu söyleyeyim... ...Dede Korkut hikayelerinde de... ...görüyoruz. Mesela gidiyor... ...Deli Dumrul... ...anasından ömür istiyor vermiyor... ...öz babasından ömür istiyor vermiyor... ...karısı diyor ki... ...bütün ömrüm sana feda olsun... ...bu aslında karı koca arasındaki... ...sevgi bağının... ...birbirlerinin uğruna yoluna... ...can feda edecek kadar... Değerli olduğunu gösteriyor bu şimdi. Böyle bir sağlam bir kültür var. Bir de... Hazır bir kültür var. Hazır bir kültür var. Şimdi İslam onun üzerine... O şimdi mesela bir binayı kerpiçle yaparsan başka türlü olur. Kesme taştan yaparsan başka türlü olur. Yani kerpiçin ömrü elli senedir, yüz senedir. ötakinin ömrü bin senedir. Şimdi... Kesme yani aile yapısı zaten Peygamber Efendimizin gelişinin önemli sebeplerinden bir tanesi kadın erkek ilişkilerini düzgün hale getirmek ve aile yapısını güçlendirmek. Çünkü aile toplumun çekirdek yapısıdır. Mesela aile niçin kendi kendine yeterlidir? Mesela merahiden bugüne kadar konservatuarı olmayan bir kültür bir hayat tarzı yani konservatuarı olmayan bir topluluk bir millet diyeyim. Peki bu kadar gelenek, bu kadar adet, bu kadar hatta musiki besteler nasıl yaşıyor? Hı hı. Ya şehir, evlerde musiki her ev bir konservetör gibi işi çalışıyor yani o kadar hı hı. faal ki kültür. Yemek yendikten sonra hadi bakalım ses varsa şarkı türkü ve bu ozanlar bu şeyler köyden köye, şehirden şehire gezerken bilgi taşıyorlar. Onlar iletişim hı. aynı zamanda kültürlü. Kendisinden bir şey var. Ustalarından bir şey öğrenmiş. Böyle bir şey. Şimdi Cemaleddin Afgani diyor ki ben bütün aşağı yukarı İslam dünyasını 2-3 defa turlamış bir adamdır. Dolaşmış bir adamdır. Diyor ki en fasih Arapçanın Kazan Tatarları arasında konuşulduğuna şahit oldum. Düşünebiliyor musun? İstanbul'dan sonra diyor en canlı Türk musikasını diyor, Antakya'da gördüm diyor. Hmm. Çünkü bütün minarelerde, her cuma akşamı minarelerde sala verilir. Hemen akşam namazından sonra, daha yatsıya yarım saat kalan, çıkar gençler, müezzin oradaki gençleri tanır zaten, sesi güzel olanları. Türkçe kasideler okunur orada, Türkçe. Burada şimdi sala sadece es-salatu vesselam değil, en sonunda da bu şimdi bizim bildiğimiz Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah diye biter. Ve her minarenin şerefesine de 2 3 tane genç çıkardık yani delikanlı olarak biliyorum. Zorla çıkarılan. Hadi bakalım ya ne oldu? Bir oku bakalım. Oku bakalım Çıkor'dan minare. Cuma gecesi olduğu zaman bütün şehir kaside sesleriyle dolar. Önersin mevzene. işte saat saat bugünkü saatte saat 11'den 10'dan sonra da kumru sesleri başlar. Evet. Evet. Peki hocam hani o Şimdi. hazır, çok özür dilerim, evet. hazır olan bir e, toplum var. Evet. Hamur hazır. Evet. Orada Alperenlerin Orta Asya'dan gelişi, evet. o fakirin çok dikkatini çeker. Geldiklerinde böyle bir din anlatmıyorlar dedelerimize. Bakın böyle bir din var demiyorlar. Yok yaşıyorlar. Evet, <gülüyor> ticaret yapmışlar dürüstler, <gülüyor> komşuluk yapmışlar misafirperverler, kız alıp vermişler ahlaklılar. Dedeler soruyordu siz kimsiniz kardeşim? Biz Müslümanız, biz de sizden olmak istiyoruz. Evet. buradaki üslup da çok önemli değil mi hani aslında bugün dini anlatma üslubuna dini, tam misal dini yani. yaşamıyorlar şey, evet. dini propaganda etmiyorlar evet. kendiler yaşıyorlar en Aha. güzel propaganda yaşayış şeklinde görülür şimdi böyle vakur ciddi kendinden emin kendine güveni tam ne diyoruz ona işte yani güven Doyulsu kendine ait güven duygusu tam olan bir millet şimdi teşkilatlı geliyor yalnız buraya. Oymak da olsa onun başında bir adam vardır. Başı boşluk yoktur. Türk, Türk kültüründe başı boş yok. İkincisi mesela Ahiler, ahi teşkilatı var mesela işte şey Müsametli Çelebi'nin babası Ahi Türk oğludur yani şey bütün Konya etrafındaki esnaf, işte semerci, derici, tabak, tabak falan dediğimiz bütün onların başında ve teşkilatlı. Mesela Kur'an'da da var, eğer siz 10 kişi olursanız 100 kişiyi yenersiniz. Diyor. Şu demektir bu, birbirine bağlı, bağ irtibatlı ve teşkilatlı 10 kişi, 100 kişiyi esir alır. Dağını 100 kişiyi yener. Hatta 30 kişi 1000 kişiyi yener. Yani yener değil kontrol altında tutar. Hı hı. Silahlı ve birbiriyle teşkilatlı organize olan insanlar. Böyle işte Yahya Kemal'in biz mesnevi okuyarak gittik diyor. Bir defa tarikat adabı var. Her, o, o enteresan değil mi herkesin, Yani aşağı yukarı her Osmanlı padişahının bendelik ettiği bir gönül sultanı var. Tabii. tabii. Ama, ama bundan bahsedilmiyor ne hikmetse. Bir tek vahdettinin yokmuş. Geri kalan hepsinin var mı hocam? Hepsinin var. He. Hepsinin. Şeyh Edebali ile başlıyor zaten. Şeyh Edebali ile başlıyor. Evet. En son işte Sultan Reşat'la bitiyor ki Sultan Reşat Mesnevi şerhi yazacak kadar bir büyük bir mesnevi alimidir. Yani din alimidir aynı zamanda. Evet. Öyle birisidir. Abdülhamit de Sünusi tarikatına mensuptur. Şazeli tarikatına mensuptur yani. Evet. O öyle. Sultan Ahmed Aziz Mahmud Hüdai azetlerinden ben bendesi... Aziz Mahmud Hüdai'ye 4-5 tane padişah, 6 tane mi? En, en evet. az 4 tane padişah var yani. Evet, 4. Murat'tan başlayarak belki evet, evet. devam ediyorlar. Hepsinin şeyi var. Mesela o değil. Maneviyata bağlılığın şeyi o. Göstergesidir. Yani hep, her şeyi şeyhinin emrine giriyor da onun dediğini yapıyor değil. Ama manevi bağlantısı olarak bir yere bağlıdır. İşte bir yerde diyor ki tarikat ehliyi Sofi, bizi sanma kuru zahit. Bizim semt-i Muhammed'den gelen bir rahımız vardır diyor. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi oradan gelen bir ince yol, bir manevi yol, bir seyri süluk dediğimiz işte Yahutta ...şecere, zincir dediğim işte altın halka falan hep onların şeyidir. Canım, belki de hani ecdadı anlamaya bir bu taraftan da bu perspektiften bakarak da yola çıkmalıyız. Yani bir ecdadın teşkilatçılığı. Hı hı. Şimdi biz tekkeyi zannediyoruz ki Arap şeyi eseri. Tamamen Türk eseridir. Tekkeler ahi teşkilatlarının kendi aralarında bu ahi teşkilat ne yaparlar? Meslek kuruluşlarıdır aslında. Tamamen meslek kuruluşudur. Ama bunlar çıraklar, kalfalar işte orada daha bekar olanlar gelmiş meseleköyden oraya girmiş. Bekar odaları var onların dergâhta, onların kalacağı yer var şimdi. Gündüz çarşıda, pazarda ustasının yanında çalışıyor, para kazanıyor, iş öğreniyor, mesleğini ilerletiyor. Hı hı. Gece geliyor şeye, dergaha. orada din öğreniyor abdest öğreniyor, namaz öğreniyor, zikir öğreniyor, tesbih öğreniyor, adab erkanı öğreniyor. Çünkü şunu Din, söyleyeyim. bir nesil yetişiyor. Yani. Şunu söyleyeyim. Kışladaki kültür hayatı tekkedeki kültür hayatı, evdeki kültür hayatı birbirine Aa, bağlantılıdır. Öyle. Aynı aynı gelenek, aynı adetler. Bu bu muhteşem bunu böyle bir evet. imkan varsa evet. kışlada Kışla'da, de, ailede, camide, hepsi aynı kültürün bir takım şeyleri yani versiyonlarıdır ama aynı kurallar çalışıyor. Mesela kıdem ne diyoruz biz şimdi başka bir dilde var mı bilmiyorum. Diyor ki teyze anne yarısıdır diyor. Evet. Amca baba yarısıdır yahut abi baba yarısıdır. Bizde bir yaş büyüğün önüne geçilemez. Evde de otururken öyle oturulur. Baba sofraya el uzatmadan kimse el uzatmaz. Evvela büyük olarak baba bismillahirrahmanirrahim deyip sofraya el uzatacak. Bu bir büyüye karşı saygıdır adab. Camiye giderken, yolda yürürken adab, yani bir büyüğün önüne geçilmez. Eğer adam yavaş gidiyorsa genç de yavaş yavaş gider. Yahut geçecekse işe acele izin alır. Efendim izin verir misiniz, müsaade eder misiniz şeklinde geçer. Mesela herkesin bildiği, sizin de çok yakından tanıdığınız bir Fuat Şemsi Bey var. Bu Meşrutiyette Maarif Nazırlığı yapmış, Vekilliği yapmış bir adam. Yani Milli Eğitim Bakanı olarak şey yapmış. Çok kıymetli bir zat. 3-4 tane dil biliyor. Fransızca, Farsça işte Türkçe, Arapça vesaire. Beyoğlu'nda giderken yaşlılık zamanında ola. 1955'lerde, 56'larda. 50 dedik ya kırılma noktası. Beyoğlu'nda giderken gençlerden birisi bunun ayağına basmış. Hayret içerisinde bu şehrin kuruluşundan beri geleneğinde bir büyüğün ayağına basılma adeti yoktur. Bu şehri eşekler istila etmiş. Diyor ve bugünden sonra diyor bize sokağa çıkmak haramdır. Son 6-7 senesini evinden çıkmamak şartıyla yaşıyor. Bir yerde şehre küsüyor yani. Nedir bu gölge? O vapurdan inen insanların inişlerine bak. Bir de camiden çıkan insanlar, cuma namazından çıkan insanlar. Cuma namazında. 5000 bin kişi var cuma namazında. Hiç birbirini ayağına basıp üstünden omuzundan atlayan ya da işte birini itip kalkan çıkan var mı? Bu bu bir şey öğretiyor. Bu bir öğretidir yani. Hocam aslında burada iki soru sormak istiyorum. Buyur. Birincisi biz bu güzelliği nasıl kaybettik? İkincisi nasıl bulacağız Bulması Mümkün Ama zor Nasıl olacak hocam e Nereden şimdi, Mesela dün Bir günün önüne geçmeyen adam Bugün trafikte bakıyorsun burun buruna Hangimiz daha önce geçeceğiz diye adam Ya biraz sen Sen sokaktan caddeye çıkıyorsun Sen de insansın sen de bu şehrin insanısın Sen de Türk Savaşa da gitmiyorsun nedir yani Kelle mi götürüyorsun derler eskiler yani adam gibi gir adam gibi çık ve birbirleriyle kavga ediyorlar sen niye önüme geçtin Yahut hele bir de tokuşma falan olursa dokunma olursa kızıl kıyamet kokuyor yani böyle ne oldu biz açık söyleyeyim bu Amerikan filmlerini seyrede ede Amerika'nın kenar mahallesi gibi olduk biz şimdi şeyin Nasıl diyeyim? O Teksas'ın, Teksas'ta değiliz onu da söyleyeyim. Teksas'ın taşra eyaletiyiz. Ya. O kültüre şimdi. Gülmesi bile değişmiştir. Ya bir polis memuru sakız çiğnemiş. Komiser veya polis memuru Çemberli taştan geçerken. Hoca bunu görmüş. Bu devlet gitmiş diyor ya. Geldi bana söyledi. Söyleyeyim Nurettin Topçuk Hoca. Ya dedi devlet polisi resmi elbiseyle nasıl sakız çiğner diyor ya. Bu Nasıl olur bu iş diyor. E çünkü Amerikan polisi sakız çiğniyor. Filmde görüyoruz. Demek ki bunda bir mahsur yok diyoruz. Evet, çalışırken içmediği müddetçe sakız çiğneyebiliriz. Buna erişmemiz çok zor ama mümkündür. Yaşayarak eğer biz büyükler onu yaşayarak gösterirsek çocuklarımızda ama aile artık aile terbiyesi aile çocuklar ailenin çocukları değildir. Çocuklar televizyonun çocuklarıdır. Evet. Bu çocukları televizyonun çocuğu olmaktan kurtarıp tekrar nasıl ailenin çocuğu olarak televizyonları kurtarmak lazım. Ailelere artık şeye verilmez bu çocuklar. Madem ki televizyon seyrediyorlar bu kültürü, bu medeniyeti, bu insanla insana dönük, insanı geliştirmeye yönelik bu kültürel değerleri televizyon dizileri, televizyon programları olarak verirsek nesli de kurtarmış oluruz. Yani bu artık böyle yani. Şeye geldi hocam, Cemil Meriç'in merhum güzel bir sözü vardı. Kültür ve sanatla bu milletin dinamiklerini baltaladılar. Ayağa kalkacağı yer yine orasıdır. Evet, evet. Kültür evet. ve sanat, dönüp geleceğimiz yer orası. Hatta mizahlarıyla, şeyle yani. Esprileriyle, mizahlarıyla, şakalarıyla. Ya ama hocam orada da bir açmaz var. Mesela diyorlar ki halk seyretmiyor. Öbür mesela kavga çok olmazsa, seyrediyor. gürültü olmazsa İnanır mısınız? Şunu inanın. Eğer biz bu kendi eski ecdat hayatını... Mesela Siretin Nebi okunurdu biz. Niye Siretin Nebi okunuyor? Çünkü hani şeyin var. Ordu milletlerin en çok dövüşen, en sarpı... Adamı sevdiği Allah'ına bir böyle yapı diyor Yahya Kemal. Şimdi biz savaşı seviyoruz yani. Hep bütün şey, şey evliya yerine koyduğumuz büyüklerimiz de savaşan mücahitlerdir gençler. Yani işte battal gaziler vesaireler falan. Hep bunlar yani kendi devirlerinde mesela savaşan. İşte Budapeşte'de Gül Baba'nın türbesini ziyaret ettik. E, Gül Baba'nın. Baba şey, evet, tamam. Kanuni demiş ki git savaşmış, şehitmiş e, Sarı Saltuk'la başlayan, Sarı Saltuk'la işte inan Horasan erleriyle başlayan bu, bu şeyler. O demin şeyden bahsetti mesela. Bu ahi teşkilatının şeyleri. Çocuklar meslek öğreniyorlar. Ama hepsinin kılıcı var. Kılıç kullanmayı da biliyor. Her cuma günü, cuma namazından sonra onlar şey çalışıyorlar. Silah çalışıyorlar. Kılıç kalkan. ve Senin kültüründe kılıç kalkan oyunları var. Bunu oyun haline getirmiş. Eğlence haline getirmiş. İşte cirit vesaire falan. Hepsi bunlar savaş oyunlarıdır aynı zamanda. Ve bu her Türk ...asker olarak doğar diyor. Yani ben şimdi askerliği fazla şey etmeyeyim. Meslek öğreniyor... ...kılıç kullanmayı biliyor... ...ata binmeyi biliyor... ...ve ondan sonra da dinini öğreniyor. Dinini öğreniyor. Osmanlı'da aydın olmak için... ...üç şeyi bilmek lazım. Bir, dili çok iyi bilecek. Hem de üç dilin büyük şairlerini bilecek. İmru'yu Kays'ı bilmeyen... ...bilmem Züheyri okumayan... ...Antere'den haberi olmayan... Ki bunlar Cahiliyet Devri Arap Şairleridir, Muallakat Şairleridir. Bunları bilmeyen adamı Aydın demezler. Sadí Şirazi, hmm. ondan sonra Senayi, Feriduddin Attarı, Ohoho. ki Şeh, Şehnameyi yazan işte Firdevsiyi, <gülüyor> Genceli Nizamiyi bilmeyen ve bunları okumayan adam, yani Fars edebiyatının büyüklerini okumayan adama ona da Aydın demezler. Fuzuli'den bu tarafa bugüne kadar, Bakiri, Nedimi, işte ya şey, Şeyh Galip ve saireyi ezbere bilmeyen adama da aydın demezler. Aydın üç dilin büyük şairlerini, büyük ediplerini tanıyacak bilecek bir. İkincisi hı hı. din bilecek. İşte Abidin Paşa ya asker adam, milkel Paşa yani. Mesnevi şeri yazıyor. Dedim işte demin Sultan Reşat'tan bahsederken. Mesnevi şerhi yazacak kadar büyük bir mesnevi alimi yani. Biler yani din biliyor. Ve tarih biliyor. Naima tarihinden haberi olmayan adama aydın demezler. En azından Cevdet Paşa'nın tarihi Osmanisi'ni yahut da Kasası Enbiyası'nı okumuş olacak. O Kasası Enbiyası'nı okurken zaten şeyi okuluyor. Dini de öğreniyor. Kur'an'dan da haber olur Peygamberler tarihini de biliyor. Soruyorsun işte Yakup kimin oğludur diyorsun. Bilmiyor. İshak, yani bilmiyor. Yani 12 man kimdir diyorsun. Bilmiyor. Ya kendi tarihine yabancı. Kendi kültürüne, kendi edebiyatına, kendi dünkü yaşayış artına. Dedesinin adını bilmeyen, dedesinin yaşayışını bilmeyenden nasıl Türk aydını olur şimdi? Süleyman Çelebi'yi bilmiyor adam. Bizim köylümüz, cahil dediğimiz, okuma yazma bilmez dediğimiz, memiş dayımız... İnanır mısın? Bunlardan daha Türk aydınıdır. Yani. Evet. Hiç olmasa abdest almayı bilir, almayabilir almayı bilir, bilmem, haramı bilir, helali bilir az çok camiye gitmiştir. Yani kulaktan dolma bilgilerle şey oluyor. Zaten mektebe bu milletin hala yan bakmasının sebebi odur. Çünkü medreseyi kendisi kurdu. Kendi hayatına göre onu akord etti, oraya göre çalıştırdı. Tarikatları, dergahları, tekkeleri kendisi kurdu. Orada kendisi var. Mektep bize yabancı olarak geldi. Fransızdan geldi. İşte mülki, rüştiyeler vesaireler. Arkasından idadiler, sultaniler. Bu da çok mühim. Ya ben babam mektebe gönderecek. Biz Üç sınıflı ilkokul vardı köyümüzde. Babam dedi ki işte halamın daha oğlu vardı benim kardeşim gibi. Dedi bizim köyümüzde beş sınıflı ilkokul açıldı. Gel beraber okuyalım dedi. Babamın kardeşi en yakın can ciğer ablası. Gönderdi beni babam. Peki dedi hadi madem sen ben ilk çocuğum yalnızım o da benim o da tek çocuk. Biz iki arkadaş kardeş gibi büyüdük şey oralar. Dedi gönderdi köylü babamı kınadı ya. 1947'lerden bahsediyorum. 46 47 sene yani kırılmaya geldi. Hocam bu demin söylediğin husus çok önemliydi. Hani dil, din ve tarih bilecek. Evet, tarih aydın. bilecek. Gerçi ay dili, bilecek. Bunları bilirsen münevver olur zannede. Evet, münevver. <gülüyor> Bunun bunları bilirsen münevver olursun. Evet. Bugün Shakespeare bilmesi lazım. Tamam. Madem ki bu ha. çağda yaşıyoruz. Madem bu kadar Dostoyevski lazım. okusun. Bilmem hala bugün işte Sartırdan tut kim aklına gelirse okusun. Ya. Mesela Victor Hugo'yu okusun. Işte, Boder'i de bilsin, Rambo'yu da bilsin, Rilke'yi yani, de, oradan, Bilsin ama ha. önce şu çok muyum hocam? Sarkozya'yı da dinlesin, Wagner'i de dinlesin, evet. onu da, Wagner de dinlesin evet. bilsin. Duysun yani kulağı bu kadar, ha. yabancı kalmasın modern dünyaya. Hı. Ama evvela kendisininkini bilsin. Kendisi deyince de bir şeyle sınırlandırmıyorsunuz ama hem Fars Edebiyatı hem Arap Edebiyatı hem Türk adam Edebiyatı. Adam Bozart'ı biliyor da Dede Efendi'den haberi yoksa Aha. yahut Ötri'den haberi yoksa bu adama nasıl Türk aydını diyeceksin sen? Kimin aydını bu? Yani onu biliyor bu sefer kendi kültürüne yabancı oluyor, düşman oluyor. Hani 1940'takinin benzeri bir kırılma sanki tanzimatla yaşanıyor. Oradan sonra batıyı bilen ama bizi bilmeyen aydınlar yetişiyor. Öyle tipler evet, yetişiyor. Evet işte ama sen öğretmiyorsun programa koymuyorsun. Aha. Ben bak İmam Hatip Okulu'nda okudum. Ki din mektebi sayılır. Hı hı. Ki bizim zamanımızda programlar daha çok din kültürüyle doluydu. Sonra lisede muadil olunca yani o lise dersleri gitti. Onun yerine daha da azaldı din dersleri. Hı hı. Şimdi ilkokulda yok. Ortaokulda yok. ...lise kısmında yok... ...ve üniversitede yok. Kim yok? Süleyman Çelebi yok. Ama köylü sünnetini okuturken... ...mevlid okunur. Ölüsünün kırkında... ...mevlid okunur. Köylünün... ...binlem şu Süleyman Çelebi... ...Türk... Eğer bir Türk büyüğü... ...Türk şairi sayılmak istersen... ...bir numaraya Süleyman Çelebi'yi... ...koymak lazım. 600 senedir halka mal olmuş... ...ve her kesimde okunuyor. Sarayda okunuyor... ...Sultan Ahmet Camisi'nde okunuyor... ...Köy Camisi'nde okunuyor... ...Köy Evinde okunuyor... ...Bilmem Paşa Paşa Konağı'nda okunuyor. Bu. Bu kadar halka mal olmuş bir kültür. Süleyman Çelebi'den bir satır yok... ...okul programlarında. Bu programları baştan sona değiştirmek lazım. Bilhassa bu edebiyat kollarını... ...yani lisenin edebiyat kollarını... Baki Şeyh Galibi, Süleyman Çelebi. Mevlana ders kitabı olarak okutuyor. Hatta ilkokul 3. 4. sınıftan itibaren Mesnevi'den beyitler vardır İran edebiyatında. İranlılar diyorlar ki Mevlana'nın diyorlar türbesi sizdedir. Eti kemiği oradadır ama ruhu bizdedir diyorlar. Koymuş çünkü adam şeyine koymuş ders programına koymuş. Lisede o büyük büyük Divan-ı Kebir'den, Mesnebi'den sayfa sayfa şeyler, şiirler var. Ama vardı. haksızlık etmeyelim hocam. Biz ha. de şimdi hoşgörü deyince Mevlana diyoruz falan. Hemen ama, bir tane söz falan bu kadarcık tanıyoruz en azından hani güya. Ama Mevlana'nın hoşgörüsü derken e, nesinin hoşgörüsünü biliyorsun? Nereden, nereden? Ha. Ha? Yani hoşgörü sadece kelime olarak aklımızda kalıyor. Çünkü Mevlana'nın hoşgörüsü papazla karşılaşıyorlar. Çarşı ortasında papaz ona şöyle eğiliyor, selam veriyor. Mevlana secdeye kapanıyor. Sonra, sebep ne hocam? Orada ince bir ha, sebep var ama. Tabii söyle diyorlar işte. Herkese bakıyorlar. Ya Mevlana papaza secde ediyorsunuz Ondan sonra kalkıyor doğruluyor diyor ki bak görüyorsunuz diyor. Tevazu da diyor bir papaza neredeyse yeniliyorduk diyor. Yenik düşüyorduk diyor. Evet, tevazuysa o, onun da ha, aslı bendeyi yani göstermek için. Aslı da için. bende. Tevazuysa aslı bende. Merhamet sahaslı da bende. Selçuklu. Gidin Selçuklu eserlerine bakın. Kervansaraylarına, medreselerine. Öyle bir kapı yapmış ki adam üç tane deveyi üst üste koysan yine geçer içeriye. Niye bu kapı bu kadar büyük yapılıyor? Ben devletim diyor. Başka kapıya gitme işte buraya bana gel diyor adam. Kapının bu kadar muhteşem, güzel ve şahşalı yapılmasının sebebi kapı çünkü müracaat yeridir. Hı hı. Devlet kapıları. Biz şimdi kaymakamlık binası yapıyoruz. Nereden gireceğiz belli değil. <gülüyor> Öyle Selçuklu kafasına yerleşmemiz lazım. Selçuklu bu işin tabi Osmanlı'dan önce şeyidir. Ama Osmanlı bütün kurumlarıyla Selçuklu üzerine kurulmuştur. Ve onunla ahenk içindedir. Onu da söyleyeyim yani. Hı hı. ...biz sonra geldik diye onu reddetmiyor. Onun ne kadar güzel şeyleri varsa alıyor... ...daha güzel olarak kendisi işliyor. Süleymaniye Camii'nin dış kapılarına bakın. Aynen Selçuklu eserleri gibidir. Ama tabii Selçuklu'da kapı... ...yani Osmanlı'da kapı küçülmemiştir onu söyleyin. Eser büyüdüğü için... ...kubbeler yükseldiği büyüdüğü için... Evet. kapı ikinci planda kalmıştır görünüyor ama bakın şimdi Süleymaniye'nin kapısıyla gidin çifte minareli medresenin kapısını ölçün aşağı yukarı aynıdır ama çifte minareli tabi kubbeleri basık kaldığı için Sonra orada sadece kapı görünüyor burada kubbe de var beraberinde evet. yani Sevgili mimaride hocam, görebiliriz bunu hani dert bir değil katar katar evet. derler ya evet. konuşacak evet. mevzu çok ama arkadaşlar programın sonuna geldik diyorlar Eyvallah. ilk kalbe düşünceyi Sizinle yapmak nasip oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. İşte dert adamı söyletir derler ya. <gülüyor> ya ben öleyim mi söylemeyince diyen? Eyvallah. Tevekkeli dememiş. Eyvallah. Efendim Osmanlı'yı biraz konuşmaya başladık. Çalıştık son kısmında programın Emin Işık Bey hocamla. E, altı çizilecek notlar vardı. Zannediyorum arkadaşlar onu alt yazı olarak size yansıttılar. Siz takip ettiniz. Ama... Özellikle şu husus mühimdi diye düşünüyorum. Hani dil, din, tarih ve musiki bilecek münevver. Sadece dil ekseninde bunu söyleyecek olursak sadece kendi şairini değil, Arap şiirinin en önde gelenlerini de bilecek. Fars şiirinin, Türk şiirinin önde gelenlerini de bilecek. Yetmez. Bir de dönüp Batı'yı bilecek. Ama bunun böyle olduğu zaman da basit bir misalle kapatalım. Basit ama devasa bir misal. Süleymaniye Camii'ne alınacak İmam Efendi'nin yedi dil bilmesi şart koşuluyor. Şartlardan bir tanesi bu. Yedi tane dil bilecek diyor Süleymaniye Camii'nin İmam Efendisi. Hani neyi kaybettik? Nereden tekrar bulacağız? Belki bütün bunlara tak diye bir programın içerisinde cevap vermek mümkün değil ama kıymetli hocamın sohbetinden onun alt kodlarına dair bir takım şifreleri süzmek mümkündü. Gerisi sizin kalbinize düşenlere kalacak. Haftaya buluşuncaya değin. Allah'a emanet olun.